Allahu biallahim ne şeytanı rajim ve nasstaynuhu ve nasafiru ve nasauzu biallahim in shorur ve misyata amalina Men yehtihi Allahu falamuzillale ve men yudli falahadiyle Ve eshedu an la lahi la Allah wahtahu la shirkila Ve eshedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Inabaat Fina istaqal hadis kitabullah ve khair alhadiyadu Muhammadin sallahu li ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâne, ve kulle zalâletin finnâr. Sahih tefsir dersimizde Taha Suresinin 40. ayetinde kalmıştık. Musa Aleyhisselam'ın denendiği, imtihan edildiği şeyler hakkında Allah Azze ve Celle de yani şöyle buyuruyor. Hani kız kardeşim gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni... Gözü gönlü mutluluk olsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni birçok musibetlerle denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca medyen halkı arasında kaldın. Sonra bir kadere göre geldin ey Musa. Evet bu ayetin tefsirinde uzunca bir rivayet gelmiştir. Said bin Cübeyr, Raymallah, İbn Abbas radıyallahu anh, ee, rivayet ediyor. Ona İbn Abbas'a Musa Aleyhisselam hakkındaki seni birçok musibetlerle denemeden geçirdik" Ayetinde geçen musibetler neler idi diye sordum. Dedi ki: "Ey İbnü Cübeyr, sabahleyin gel onu onun uzun bir hadisi var." dedi. Sabah olunca vaat etmiş olduğu bu musibetler hadisini bana anlatması için İbn Abbas radıyallahu gittim ve şöyle anlattı. Firavun ve erkanı Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a onun zürriyetinden nebiler ve krallar çıkaracağı vaadi hakkında müzakerede bulunuyorlardı. Onlardan birisi, muhakkak ki İsrailoğulları bunu bekliyorlar. Bunda hiç şüphe etmiyorlar. Bunun Yakuboğlu Yusuf olduğunu sanıyorlardı. O öldüğünde, İbrahim'in vaadi böyle değildi dediler. Firavun, nasıl düşünüyorsunuz diye sordu. Müşavere ettiler ve nihayet topluca şu karara vardılar.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 Musa'nın annesinin kalbi Musa'yı anmaktan başka her bir şeyden boş kaldı. İsrailoğullarının çocuklarını kesmek üzere görevlendirilenler bu durumu içtiklerinde ellerinde bıçaklarla Musa'yı boğazlamak üzere hemen Firavun'un karısına geldiler. Ey İbnü i Cüber, işte bu da musibetlerdendir. Firavun'un karısı onlara bırak onu, bırakın onu. Bu bir tek çocuk İsrailoğullarının sayısını artırmaz. Bırakın ki Firavun'a gideyim.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 Kendisiyle yemin edilene yemin ederim ki şayet Firavun çocuğun kendisi için karısının söylediği gibi göz aydınlı olmasını kabullenmiş olsaydı Allah Teala nasıl karısına hidayet bahşetmişse ona da hidayet bahşederdi. Fakat Allah onun onu bundan mahrum etmiştir. İbn Abbas devam ediyor. Firavun'un karısı çevresindeki sütü olan her bir kadına haber gönderdi ki çocuk için bir süt anne seçsin. Onlardan herhangi bir kadın emzirmek için onu almışsa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 ''Onun adını, sanını isteyecek misin? Çocuğum yaşıyor mu yoksa onu deniz hayvanları mı yemiş?'' dedi. Allah'ın Musa Aleyhisselam hakkındaki kendine olan vaadini unutmuştu. Kız kardeşi kimseye hissettirmeden onu uzaktan gözetledi. Süt anne bulmaktan ümitlerini kestikleri sırada sevinçle, ''Onu emzirmeyi sizin için üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim.'' dedi. Onu aldılar ve ''Nereden biliyorsun? Ona iyi davranacaklarını ne biliyorsun? Çocuğu biliyorlar mı?'' diye sordular ve bu hususta şüpheye düştüler.'' Ey mücver, işte bu da musibetlerdendir. Kız kardeşi ona iyi davranmalar ve şefkatli olmaları ancak kralın sütanneliğine rağbetleri, kraldan bir fayda ummalar yüzündendir dedi. Onu gönderdiler de Musa Aleyhisselam annesine gelip ona durumu haber verdi. Musa Aleyhisselam'ın annesi geldi, çocuğu kucağına koyar koymaz hemen memesine uzanıp emmeye başladı. O kadar ki iki yanı sütle doldu. Firavun'un karşısına çocuğun için bir sütan bulduk diye müjdeler gitti. Musa Aleyhisselam'ın annesine haber gönderip onu ve çocuğu getirdi. Çocuğun ona karşı davranışını görünce, ''Burada kal, bu oğlumu emzir. Ben onu sevdiğim kadar hiçbir şey sevmedim.'' dedi. Musa Aleyhisselam'ın annesi, ''Ben evimi bırakamam. Evimde zayi olacak bir çocuğum var. Onu bırakamam. Eğer gönlün hoş ol olacaksa onu bana ver, evime götüreyim. Benimle birlikte olsun. Elimden gelen hiçbir hayrı esirgemez. Onun için yaparım.'' Şu kadar var ki,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 Ben emniyetli bir adamı gönderip sizden her birinizin yapacağını saydıracağım. Musa Aleyhisselam annesinin evinden ayrılışından Firavun'un karşısının yanına varıncaya kadar kendisine karşılayanlar tarafından hediyelerle boğuldu. Firavun'un karısı yanına girdiğinde de onu bizzat ona bizzat kendi hediyeler verdi. İkramda bulundu ve buna çok sevindi. Firavun'un karısı Musa Aleyhisselam annesine de ona iyi bakmasından dolayı hediyeler verdi ve sonra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 Firavun, Musa'yı boğazlamalar için cellatlarına haber gönderdi. Onun hakkında arzulanan ve onun düçar kaldığı her bir beladan sonra, ''Ey İbn-i işte bu da musibetlerdendir.'' Firavun karısı gelip, ''Bana bağışlamış olduğum bu çocuk hakkında senin aklına gelen bu fikir de nedir?'' dedi. Firavun, ''Görmez misin, beni devireceği ve bana üstün geleceği sanılıyor.'' dedi. ''Kadın, benimle senin aranda öyle bir şey yap ki bununla gerçek ortaya çıksın. İki kor, iki de inci parçası getirt, bunları çocuğa yaklaştır.'' Eğer incileri tutar da korlardan sakınırsa bil ki çocuğun aklı ermiyor. Eğer incileri istemez ve korları alacak olursa sen de bilirsin ki hiç kimse aklı erer olduğu halde inciler yerine korları tercih etmez dedi. Musa aleyhisselama iki kor ve iki inci yaklaştırıldı. Firavun'un elini yakacak korkusuyla iki koru onun elinden yakalayıp aldı. Kadın görmüyor musun dedi. Böylece Allah Teala onu Musa aleyhisselam hakkında düşünüp niyetlenmiş olduğu şeyi ondan çevirip engelledi.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 İsrailoğullarından olanı Firavun taraftarına karşı Musa'dan yardım istedi. Musa Aleyhisselam buna şiddetle öfkelendi. Zira onu tanıyor ve İsrailoğulları katındaki derecesini, onun İsrailoğullarını nasıl koruduğunu biliyordu. Musa'nın annesinden başka insanlar bu tartışmanın süt kardeşliğinden geldiğini bilmiyorlardı. Bu tanışmanın süt kardeşliğinden geldiğini bilmiyorlardı. Ayrıca Allah Teala Musa Aleyhisselam'a başkalarına bildirmediklerini bildirip onu muttali kılmıştı. Musa aleyhisselam Firavun taraftarına vurup onu öldürdü. İsrailoğullarından olan o adam ve Allah'tan başka hiç kimse o ikisini görmemişti. Musa aleyhisselam adamı öldürdüğünde bu şeytanın işidir. Zira o apaçık saptıran bir düşmandır demiş. Yani Kasas suresi 15. ayetinde geçti üzere ve şöyle ilave etmişti. Rabbim doğrusu kendine zulmettim. Bağışla beni. Bunun üzerine onu bağışladık. Şüphesiz Allah gafurdur ve rahim olandır. Kasas 16.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 Musa Aleyhisselam'a baktı ve onun Firavun ailesinden olan adamı dün öldürdüğü zamanki öfkesine benzer öfkeli bir halde gördü. Kendisine doğrusu sen besbelli bir azgınsın demesinden sonra Musa Aleyhisselam'ın kendisini kastetmiş olmasından yani kendisini de öldüreceğinden korktu. Halbuki Musa Aleyhisselam onu kastetmiyor ancak Firavun ailesinden olanı kastediyordu. İsrailoğullarından olan adam ey Musa dün bir cana kıydın gibi bana da mı kıymak istiyorsun dedi. Kasas 19. ayet. Bu sözü sadece Musa Aleyhisselam'ın kendisini öldürmek istediğini zannederek korkusundan söylemişti. İki düşman birbirinden ayrıldılar ve Firavun ailesinden olanı gidip İsrailoğullarından olan adamdan işitmiş olduklarını onlara haber verdi. Yani önceki adamı öldüren Musa Aleyhisselam olduğunu böylece öğrenmiş oldu. Onun dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun dediğini söyledi. Musa, Firavun Musa'yı öldürmeleri için cellatlarını gönderdi. Firavun'un adamları Büyük yolda adetler üzere yürümeye başlayıp Musa'nın peşine düştüler. Musa'nın kendilerini geçmiş olacağına ihtimal vermiyorlardı. Şehrin uzak bir köşesinden Musa Aleyhisselam'ın taraftarlarından birisi gelip, kısa yoldan onların önüne geçip Musa'ya ulaştı ve durumu haber verdi. Ey i̇bn Cübeyr, işte bu da musibetlerdendir. Musa Aleyhisselam Medyen'e doğru yola çıktı. Bundan önce herhangi bir belaya uğramış değildi. Yol hakkında Rabbine karşı hüsnü anından başka hiçbir bilgisi de yoktu. O şöyle diyordu... Kasas 22-23. ayetlerinden anlatılıyordu. Umarım ki Rabbim beni yolun doğrusuna hidayet eder. Medyen suyuna varınca davarlarını sulayan bir insan topluluğu gördü. Ve onlardan başka sürüleri sudan alıkoyan iki kadın buldu. Yani sudan engelleyen iki kadın buldu. Yani orada koyunlarını bir kıyıda toplamış, iki kadın görmüştü. O ikisine, sizin durumunuz nedir ki insanlarla beraber koyunlarınızı sulamıyor, ayrı duruyorsunuz diye sordu. Onlar, bir, bu kalabalığa karşı koyunlarımızı sulamaya gücümüz yok. Onların havuzlarından artanları bekliyoruz dediler. Onların koyunlarını sulayıverdi. Kova ile o kadar çok su çekiyordu ki çobanların koyunlarını sulayan ilkleri oldu. Kızlar koyunlarla birlikte babalarına döndüler. Musa aleyhisselam da ayrılıp bir ağacın gölgesine durdu. Rabbim doğrusu bana indireceğin hayran muhtacım diyordu. Kasas 24. ayet. Kızların babaları onların koyunlarının karınlar ve memeleri dolu olarak çabucak dönmelerini garip karşılayıp, ''Bugün sizde bir şey var.'' dedi. Musa'nın yaptığını ona haber verdiler. Kızlardan birinin Musa Aleyhisselam'ı çağırmasını emretti. Kız Musa'ya gelip onu davet etti. Kızların babasıyla konuştuğunda o, ''Korkma, artık zalimler güruhundan kurtuldu.'' Kasas 25. ayeti. ''Ne firavuna ne de kavminin bize karşı herhangi bir gücü yoktur. Biz onun ülkesinde değiliz.'' dedi. Kızların biri, babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve emin kişidir dedi. Kasas 26. ayet. Kızların babasının kıskançlığı, onu bu sözü söyleyen kızına, onun kuvvetini ve emin oluşunu nereden biliyorsun demeye sevk etti. Kız, kuvvetine gelince, sen onun bizim için su sularken kuvayı nasıl çektiğini görmedin. Şüphesiz ben e, su sulama konusunda ondan daha güçlüyü hiçbir kimse görmedim. Emin oluşuna gelince, ben ona gittiğim zaman bana baktı, ben ona baktım. Benim bir kadın olduğumu fark eder etmez başını yere eğdi ve hiç kaldırmadı. Ta ki ben ona senin mesajını ulaştırıncaya kadar. Sonra bana ardından yürü ve bana yolu tarif et dedi. Babasının gönlü ferahladı. Kızının söylediklerinde Hüsnüzan'da bulundu. Kızların babası Musa'ya şöyle dedi, Kasas 27. ayeti. Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. Ama sana zahmet vermek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa Aleyhisselam da böylece yaptı. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam üzerine 8 sene vacip olmuştu. 2 senesi ise onun vaadi olup Allah Teala onun vaadini yerine getirdi ve süreyi 10 seneye tamamladı. Said bin Cübeyr dedi ki,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 O Hristiyan karşılaştın ve bunu kendisine haber verdim. Şöyle dedi, senin kendisine sorduğun ve sana haber veren bu konuda senden bilginmiş. Ben evet, hatta daha da üstün dedim. Musa aleyhisselam ailesiyle beraber yürüyüp gittiğinde Allah Teala'nın Kur'an'da anlatmış olduğu ateşi görmesi, asası ve hiçbir hastalık olmaksın bembeyaz bir halde elini cebinden çıkarması gibi ayetleri meydana geldi.''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 Ona, bu iki sihirbaz sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve örnek olan yolunuzu yok etmek istiyorlar, dediler. Taha 63. Ve Musa Aleyhisselam'ın istediklerinden hiçbirisini vermeyi kabul etmediler. Firavun'a, bu ikisi için sihirbazları topla. Sihirbazlar senin ülkende çoktur. Sihrinle bu ikisinin sihrine böylece üstün gelirsin, dediler. Firavun, şehirlere haberciler gönderdi ve her bir bilgin, bilgin sihirbaz onun için toplandı. Firavun'a geldiklerinde, bu sihirbaz ne ile sihir yapıyor diye sordular. Yılanlarla iş görüyor dediler. Onlar Allah'a yemin ederiz ki yeryüzünde bizim yılanlar, ipler ve değneklerle yapmakta olduğumuz sihir yapacak hiç kimse yoktur. Eğer galip gelenler biz olursak mükafatımız ne olacak dediler. Firavun onlara siz benim akrabalarım ve has adamlarımsınız. Sevip istediğiniz her şeyi size yapacağım dedi. Bayram günü sözleştiler ve insanların kuşluk vakti toplanmasını kararlaştırdılar. Onların bayram günlerine ziynet günü denirdi. Said bin Cüber İbn Abbas Radyalanma'nın kendisine şöyle naklettiğini söyler. Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'ı Firavun ve sihirbazlara galip getirdiği ziynet günü Aşura günüdür. Geniş ve düz bir yerde toplandıklarında insanlar birbirlerine şöyle diyorlardı. Eğer onlar galip gelirlerse büyücülere belki biz de tabi oluruz. Şuhara suresi 40. ayet. Bununla Musa ve Harun Aleyhisselam'ı kastediyorlar ve ikisiyle alay ediyorlardı. Sihirbazlar sihirlerinin güçlülüğüne inanarak, ey Musa sen mi atacaksın yoksa atanlar biz mi olalım dediler. Araf 115. ayet. Musa aleyhisselam hayır siz atın demesi üzerine iplerini ve değneklerini atıp firavunun hakkı için elbette biz galip gelenleriz dediler. Şuara 44. ayet. Musa aleyhisselam onların sihrini görünce içinde bir korku hissetti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 Bizim sihrimiz karşısında bu duruma yükselmezdi. Fakat bu Allah'tan olan bir iştir. Biz Allah'a ve Musa'nın getirdiklerine inandık. İçinde bulunduğumuz durumdan Allah'a tevbe ediyoruz dediler. İşte orada Allah Teala firavun ve taraftarlarının belini kırdı. Hakkı üstün getirdi. Onların yapa gelmekte oldukları da batıl oldu. Araf 119. ayeti. İşte orada yenildiler. Hor ve hakir geri döndüler. Bu arada firavunun karısı üzerindeki süslü elbiseleri atmış... Musa'nın Firavun ve taraftarlarına üstün gelmesi için Allah'a dua ediyordu. Firavun ailesinden onu görenler, Firavun ve taraftarlarına acımasından dolayı üzerindeki süsle elbiseleri attığını zannetmişti. Halbuki o ancak Musa aleyhisselam için olan üzüntüsünden böyle yapmıştı. Musa aleyhisselam Firavun'un yalancı vaatleriyle uzun süre kaldı. Bir ayet getirdi, yani bir mucize getirdiği zaman ayet esnasında İsrailoğullarını onunla beraber göndereceğini vaat ediyor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 Her biri bir musibet olan ayetler, ondan kaldırıldığında ise sözünden dönüyor, ahdini bozuyordu. Nihayet Allah Teala, Musa, Allah Teala Musaya kavmini geceleyin çıkarmasını emretti. Sabah olduğunda Firavun onların kaçıp gitmiş olduklarını görerek şehirlere adam toplayıcılar gönderdi. Kalabalık ve büyük bir orduyla peşlerine düştü. Allah Teala denize şöyle vahyetmişti: "Kulun Musa asasıyla sana vurduğu zaman on iki parçaya bölün ki Musa ve beraberindekiler geçsinler." Henüz içeride kalan firavun ve taraftarlarının üzerine kapan. Musa aleyhisselam denize asasıyla vurmayı unuttu. Denize ulaştı. Musa asasıyla e, denize vurmayı unutur da Allah'a asi olmuş olur korkusuyla denizin korkunç bir gürlemesi vardı. Yani o yardım ediyor.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 cesediyle denizden çıkardı ve nihayet onun helak olduğuna kesin olarak inandılar. Sonra putlara tapınan bir kavme rastladılar ve dediler ki, Ey Musa, onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap. O da dedi ki, siz gerçekten cahil bir topluluksunuz. Şüphesiz ki bunların içinde bulundukları yok olmaya mahkumdur ve yapmakta oldukları şey de batıldır. Araf 138-139. ayetleri. Siz size yetecek ibretler gördünüz ve işittiğiniz deyip yürüdü. Musa aleyhisselam onları bir yerde konaklattı ve Harun'a itaat ediniz. Ben sizin üzerinize yerime onu bırakıyorum, ben Rabbime gidiyorum dedi ve 30 gün sonra onlara döneceğini vaat etti. Rabbine gelip 30 gün içinde onunla konuşmayı murad ettiğinde bu 30 günün gecesi ve gündüzünde oruç tuttuğu için oruçla ağzındaki koku ile Rabbi ile konuşmayı hoş görmedi ve yerdeki bir bitkiden bir parça alıp çiğnedi. Rabbine geldiğinde o olanları en iyi bilen olduğu halde Musa'ya niçin iftar ettin diye sordu. Musa aleyhisselam ey Rabbim ağzımda hoş bir kok olmaksın seninle konuşmaktan hoşlanmadım diye cevap verdi. Rabbim ey Musa oruçlu ağzının kokusunun mis kokusundan daha hoş olduğunu bilmedin mi? Dön 10 gün oruç tut yani 10 gün daha oruç tut sonra bana gel buyurdu. Yani burada Musa Aleyhisselam reyyiyle ihtihatta e, bulunmuştur Allah Azze ve Celle bundan dolayı ceza veriyor 10 gün daha tutması için <gülüyor> Musa Aleyhisselam kendine emir olunan yerine getirdi Musa Aleyhisselamın kavmi onun verilen sürede kendilerine geri dönmediğini gördüklerinde yani bir ay diye vaat etmişti fakat 10 gün daha uzadı bu onların hoşuna gitmedi Harun Aleyhisselam daha önce onlara hitap et e, onlara hitap etmemiş ve Şüphesiz Mısır'dan çıkarken Firavun kavminin sizin yanınızda emanetleri, ödünç verdikleri şeyler vardı. Sizin de onlarda emanetleriniz ve ödünç verdiğiniz şeyler vardı. Ben görüyorum ki sizin olup da onların yanında kalanlar husunda siz Allah'tan ecir dilemektesiniz. Ancak onlardan size emanet veya ödünç olarak kalan şeyleri size helal olarak görmüyorum. Biz bunlardan hiçbirisini onlara geri verecek veya kendimiz için tutacak değiliz demiş. Yani ee, Firavun'un kavmi kafir bir kavim. Yani bunu helal görmüyor. Yani Onlardan emanetler var sizin üzerinizde. Ben bunu helal görmüyorum diyor. Yani sizin onlarda kalan eşyalarınız içinde Allah'tan karşılık bekleyin. Ve bir çukur kazdırıp bütün kavminin yanlarında emanet ve ödünç olarak kalan eşya, süs ve benzer şeyleri bir çukura atmalarını emretmişti. Sonra onların üzerine bir ateş yaktırıp hepsini yakmış. İşte şimdi ne bizim ne de onların oldu demişti. Samiri, İsrailoğullarının komşularından ineğe tapan bir kavimden idi. İsrailoğullarından değildi. Musa ve İsrailoğulları göçtüklerinde onların peşine takılmıştı. Samiri için bir rivayete göre, Cibril'in kısrağının ayağının değdiği yerdeki toprağı bir iz görmesi ve ondan bir avuç alması takdir buyrulmuştu. Harun'a uğradı da Harun Aleyhisselam ona ey Samiri elindekini atmayacak mısın diye sordu. O avucunu kapalı tutuyordu ve bu uzun süre içerisinde avucunda olanı hiç kimse görmemişti. Bu sizi denizden geçiren elçinin izinden bir avuçtur. ''Onu attığın zaman dilediğimin olması için şayet Allah'a dua edersen ancak o zaman atarım.'' dedi. Yani Harun Aleyhisselam'ın dua etmesini istiyor. Yani bunu attığım zaman ne istiyorsam olsun diye. ''Samir'i avucundakini attı ve Harun için dua etti.'' ''Samir'i onun bir buzağı olmasını istiyorum.'' dedi. ''Çukurdaki eşya, süs, bakır veya demirden ne varsa bir araya toplandı ve içi boş bir buzağı haline geldi. Onda ruh yoktu ve bir böğürmesi vardı.'' İbn-i Abbas radiyalarına der ki, hayır Allah'a yemin ederim ki onun asla bir sesi olmadı. Ancak rüzgar onun arkasından girip ağzından çıkıyordu. İşte ses bundan meydana geliyordu. İsrailoğulları fırkalara bölündü. Bir bölük, ey Samiri bu nedir? Bunu en iyi bilen sensin dediler. Samiri bu sizin Rabbinizdir. Fakat Musa yolunu kaybetti dedi. Bir bölük, Musa bize dönünceye kadar biz bu adamı yalanlamayız. Eğer bu bizim Rabbimiz ise biz onu kaybetmiş ve onu gördüğümüz zaman ondan aciz kalmamış oluruz. Şayet Rabbimiz değilse Musa'nın sözüne uyarız dediler. Bir bölük ise bu şeytanın işidir. Asla bizim Rabbimiz değildir. Biz ona inanmayız ve doğrulamayız dediler. Ancak buzağı sevgisi kalplerine işlemiş olanlar açıkça Musa aleyhisselamı yalanladılar. Harun aleyhisselam onlara ''Ey kavim siz bu buzağı heykeliyle imtihan edildiniz. Rabbiniz ancak Rahman olan Allah'tır ve böyle bir şey değildir.'' dedi. Sonra Musa'ya ne oldu? Bize 30 gün sonra döneceğini vaat etmişti. Sonra sözünden döndü. İşte 40 gün geçmedi mi demeye başladılar. Onların beyinsizleri de herhalde Rabbini kaybetti. Onu arıyor, peşinden gidiyor diye ilave ettiler. Musa Aleyhisselam Allah Teala ile konuşup Rabb'i ona söylediklerini söylediğinde arkasından kavminin başına gelenleri ona haber verdi. Taha 86. ayetinde Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndü buyrulur ve Kur'an'da işitmiş olduklarını onlara söyledi. Kardeşinin başından tutup kendisine doğru çekmeye başladı ve öfkesinden levhaları yere attı. Sonra kardeşinin özrünü kabul edip onun için mağfiret diledi. Samiri'ye gidip "Seni böyle yapmaya sürükleyen nedir?" diye sordu. Samiri Taha 96. ayeti: "Onların görmedikleri bir şey gördüm ve o elçinin yani Cibril Aleyhisselam'ın bastığı yerden bir avuç avuçladım ve bunu zinet eşyalarını erittiği yere attım ve nefsim böyle yaptırdı bana." Musa Aleyhisselam, Taha 97. ayeti bu da, ''Haydi git, doğrusu hayatta artık bana dokunmayın demekten başka yapacağım bir şey yoktur. Bir de senin için hiç kaçamayacağın bir ceza günü var. Sarılıp durduğun, üstüne düşüp tapındığın ilahına bak. Yemin olsun ki biz onu, yani buzağıyı yakacağız, parça parça edip sonra da denize atacağız. Eğer bir ilah olmuş olsaydı elbette bunlar onun başına gelmezdi.'' dedi. Ve İsrailoğulları fitneyi kesin olarak görüp inandılar. Buzayi hakkında Harun Aleyhisselam'ın görüşünü paylaşanlar sevinip şad oldular ve kendi cemaatleri için El Musa, Rabbinden bizim için tevbe kapısını açmasını iste de tevbe edelim. Yaptıklarımızdan dolayı bizi bağışlasın.'' dediler. Musa Aleyhisselam bu iş için kavminden 70 kişi seçti. Bunlar hiçbir hayrı esirgemeyen, İsrailoğullarının seçkinleri ve Buzayi'ye tapmayan, Buzayi ile Allah'a şirk koşmayan kimselerdi. Onlar için tevbe dilemek üzere Onları alıp götürdü Yeryüzü onları sarstı da Allah'ın peygamberi kendilerine bu iş yapıldığı zaman Kavminden ve kavm içinde seçtiklerinden Utandı ve Rabbim dileseydin önce onları da helak ederdim Beni de İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden Bizi helak eder misin dedi Araf 155. ayet İçlerinde kalbinde buzağı sevgisi Ve ona iman yerleşmiş olan kimselere Allah Teala Musa'yı muttali kılmıştı İşte bu yüzdendir ki Onları sarsmıştı. Yani aralarında halen buzağı sevgisi olan kimseler varmış demek Araf 156-157. ayetlerinde şöyle buyurulur. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ben onu sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara, işte onlara yazacağım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları Ümmi Nebi olan Resul'e tabi olurlar, buyurdu. Musa Aleyhisselam ey Rabbim ben kavmim için senden tevbe istedim. Sen ise rahmetini benim kavmimden başka bir kavim için yazdığını buyurdun. Ne olur keşke beni geciklerseydin de o rahmete nail olmuş kişinin ümmeti içinde çıkaraydın dedi. Yani Muhammed Aleyhisselatü ümmetinden olmayı arzu etti. Allah Teala ona onların yani kavminin Musa Aleyhisselam kavminin tevbesi onlardan her bir kişinin babası veya çocuğu olsun kavuştuğunu kılıçla öldürmesidir. O yerde öldürdüğünün kim olduğuna aldırmayacaktır. buyurdu. Böylece Musa ve Harun'a gizli kalıp da Allah'ın günahlarına muhtelif olduğu kimseler tövbe edip günahlarını itiraf ettiler ve emrolunduklarını yaptılar da Allah Teala hem öldüreni hem de öldürüleni bağışladı. Sonra Musa Aleyhisselam onları arz-ı mukaddese doğru yola çıkarıp yürüttü. Burada e, tabii Allah Teala bu öldüren öldürülenleri tekrar diriltiyor. Yani burada kısa geçmiş i̇bn Abbas Radyalanma. Bu kıssanın tamamı ayrı ayrı parçalar halinde, işte bazen i̇bn Abbas Radyalanma'dan, bazen merfu olarak, bazen Süddi'den, Katade'den, Mücahit bin Cebir Rahimullah'tan ayrı ayrı parça parça, ilgili ayetlerin tefsirinde zaten bunları zikrettim. Ayrı ayrı olarak da gelmiştir. Burada bütün haline geliyor bu rivayet. Bu bütün rivayet içerisinde burada İbn-i Abbas radyalarına o kısmı anlatmadan geçmiş. Yani o konuyla ilgili öldürülerek tevbeyle ilgili kısmı Bakara suresinden hatırlarsınız. Tefsirde var o rivayetlerde ayrıntısıyla. Evet sonra Musa aleyhisselam arz-ı mukaddes'e doğru yola çıkarıp onları yürüttü. Öfkesi dindikten sonra levhaları aldı ve onlara ulaştırmakla emrolunduğu görevleri onlara emretti. Bu onlara ağır geldi ve kabulden imtina ettiler. Kabul etmek istemediler yani Allah'ın emirlerini. Allah Teala dağı yerinden söküp onların üzerine bir gölge gibi kaldırdı. Yani ya iman eder, gerekenler yaparsınız ya da bu dağ tepenize inecek diye tehdit etti yani. Dağ onlara o kadar yaklaştı ki üzerlerine düşeceğinden korktular. Elleriyle kitabı aldılar, başlarını yan olarak yere koymuşlar, dağa bakar durumdaydılar. Kitap da ellerindeydi. Onlar dağın hemen arkasında ve onun üzerlerine düşeceği korkusu içindeydiler. Sonra yürüdüler ve nihayet kutsal yere geldiler. Orada bir şehir ve şehirde zalim bir kavim buldular. Yaratılışları hoşlanılmayacak bir yaratılıştı. Anlatılanlar, onların anlatanlar onların meyveleri hakkında ve meyvelerin büyüklüğü üzerinde garip durumlar da anlatıyorlar. Dediler ki, Ey Musa, muhakkak orada zalim bir kavim var. ''Bizim onlara gücümüz yetmez. Onlar oradayken biz oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz oraya gireriz.'' İsraiyolların korktuğu kavimden iki adam şehirdeki zalim kimselerden olup Musa'ya iman etmiş ve onun yanına çıkmışlardı. Dediler ki, ''Biz kavmimizi iyi biliriz. Siz onların cüsselerinden, sayılarından ve gördüklerinizden korkuyorsunuz. Halbuki onlar yüreksiz ve güçsüz insanlardır. Güçleri de yoktur. Onların üstlerine kapıdan yürüyün. Oraya girerseniz muhakkak siz galiplersiniz.'' dediler. Bir takım kimseler bunların konuşan kimselerin Musa'nın kavminden olduğunu söylerler. İsrailoğullarından korkanlar ise Ey Musa! Onlar orada oldukça ebediyen oraya girmeyiz. Git sen ve Rabbin savaşın. Biz burada oturanlardanız demiş. Maide 24. ayeti. Ve Musa'yı öfkelendirmişlerdi. Musa aleyhisselam onlara beddu etmiş. Onları fasıklar, günahkarlar olarak isimlendirmiştir. Bundan önce onlara hiç beddu etmemişti. Onlardan o güne gelinceye kadar bir kötülük ve masiyet de günahta görmemişti. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın bedduasına icabet buyurmuş ve Musa Aleyhisselam'ın isimlendirdiği gibi onları günahkar olarak isimlendirip arz-ı mukaddesi onlara 40 sene haram kılmıştı. Böylece yeryüzünde çölde dolanıp durmuşlardı. Her gün sabah olunca yürüyorlar bir yerde karar kılamıyorlardı. Sonra Tih çölünde onların üzerine bulutu gölge yaptı. Onlara kudret elbası ve bıldırcın indirdi. Bu kudret elbası ve bıldırcının yani bıldırcın belli zaten Selva. Men ise e, müfessirlerden değişik e, nakiller var yani seleften gelen nakillerde. Kimisi bunu çam terebentini olduğunu söyler. Kimisi zencefil olduğunu söyler. E, doğrusunu Allah bilir. Kimisi de bal der. Yani çam balı. Bu zaten çam terebentiniyle ile yakın şeyler. Doğrusunu Allah bilir. E, eskimeyen ve kirlenmeyen elbiseler bahsetti. Onların aralarında dört köşe bir kaya yarattı. Musa'ya ona asa vurması, asasıyla vurmasını emretti. Her bir köşeden üç kaynak olmak üzere ondan on iki göze kaynak fışkırdı. Kendisinden su içecekleri kaynağı her bir aileye, kabileye bildirdi. Herhangi bir merhaleden göçüp ayrıldıkları zaman bir önceki gün neredeyse kayayı kendileriyle beraber orada buluyorlardı. Yani nereye gidiyorlarsa o kaya onlarla beraber gidiyor yerleşiyordu. İbn-i Abbas radiyalarına bu hadisin rivayetini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmıştır. Yani bu anlatılanları Allah Resulünden işittiğini söylemiştir. Mualiye radiyalar i̇bn Abbas radiyalarının bu hadisin rivayetini işittiğinde Musa aleyhisselamın öldürdüğü adamın öldürülme işini Musa'nın aleyhine ifşa edenin Firavun ailesinden olmasını kabullenmeyip Musa aleyhisselam hakkında bilgisi olmaksızın ve bu duruma şahit olan İsrailoğullarından olan adam kanayla kendisine zahir olmuşken bunu nasıl ifşa eder dedi i̇bn Abbas radıyallahu anh, öfkelenip Muaviye'nin elinden tuttu ve onu Sa'd bin Malik e zuhriye götürdü. Ona Ey Ebu İshak yani bu Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Sa'd bin Malik. Ey Ebu İshak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Firavun ailesinden Musa aleyhisselam tarafından öldürülen kişinin haberini yani jurnalliyen kişiyi bize rivayet ettiğin güne hazır hatırlıyor musun? Musa'nın aleyhine ifşaatta bulunanın İsrailoğullarından mı yoksa Firavun taraftarlarından mıydı diye sordu. Sa'd bin Malik Radyalan şöyle cevapladı. Bunu Firavun tarafından olan kişi ifşa etti. Bunu da olayın olduğu sırada bulunan İsrailoğullarından bir kişiden duyarak söyledi. Evet, bunu sahib bir Rısnat'ta Nesai Sünel-ül Kübra'da, Ebu Yala, Taberi, i̇bn Hatim rivayet etmişlerdir. Yani ilk bakışta, ilk şekliyle rivayet, ee, sahabe mürselidir. Yani i̇bn Abbas radıyallahu anh, doğrudan Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan işitmemiş. Rivayetin sonunda Allah Resulü ne dayandırmış? Yani bu dayandırması vasıtalıdır. Ee, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet etmiş demek ki ilk ravisi e, o. Bu yüzden rivayetin sonunda ona müracaat ediyorlar ve doğrusunu öğreniyorlar. E, tasdik ettiriyor rivayeti. Sahabe mürseli de her halkarda hüccettir. Çünkü sahabenin tamamı aduldür, güvenilir, sağlam e, rabiler konumundadır. Bunda el sünnetin icma vardır. E, Sahabelerden sonrakilere gelince, yani Tebe tebet, tayin bunlara gelince, bunların mürselleri zayıf ile çok zayıf arasında değişir. Yani tabinden büyüklerinin e, rivayeti ise bu zayıf mertebesindedir. Yani mürsel olan rivayetler, sahabenin isminin zikredilmediği rivayetler zayıf hükmündedir. Ama zayıflığı hafiftir. Başka bir tarikle, mesela zayıf bir tarik, şiddetli olmayan zayıf bir tarikle böyle bir mürsel tarik bir araya gelirse hasen derecesine ulaşır. Tabinin küçükleri ve tabinin yaptığı mürsellere gelince bu şiddetli zayıf konumundadır. Çünkü en az iki tane ravinin düşmüş olmasından korkulur. Tabinin küçükleri... E, büyük bir tabiden işitmiş olabilir, o da başka bir sahabeden işitmiştir. Yani iki ravinin zikredilmemesi söz konusudur. Tebeut tabine gelince iki tane en az iki tane ravin düştüğü kesindir onda. Bu sebeple e, şiddetli zayıf konumdadır. Yani bu takviyeye elverişli değildir. Takviye için bayağı, e, bütün e, problemleri gideren, şüpheleri gideren e, çok sayıda tarik olması gerekir şiddetli zayıflarda. i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz fitne şuradan gelir. Bu sırada şeytanın boynuzun doğduğu yer olan doğu tarafına işaret etti. Yani o bölgede Medine bölgesinde doğu tarafı Irak tarafları, Orta Doğu bölgesi e, kastediliyor. Sizler birbirinizin boynlarını vurursunuz. Musa aleyhisselam Firavun ailesinden öldürdüğü kişi hata ile öldürmüştü. Allah Azze ve Celle de bu konuda şöyle buyurdu. Sen bir cana kıymıştın, seni üzüntüden kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Yani bu Taha 40. ayetini okudu. Bunu Müslim ve tarihinde hatip rivayet etmişlerdir. Mücahit Rahimullah da dedi ki, ''Sümmeci'te alâ kaderin kavli, takdir edip belirlediğimiz zamanda, zamanda geldin.'' demektir. Yani bu ayette kadere, imana delil olacak ayetlerdendir. Yani... Allah Azze ve Celle önceden bir kaderle bunları takdir etmiş öyle meydana gelmiştir. Yani e, kader inkarcılarının iddia ettiği gibi Allah Azze ve Celle olayları meydana gelmeden önce bilmez. Olaylar ancak meydana geldikten sonra öğrenir. Tıpkı diğer haşa mahluklar gibi e, böyle iddia ediyor e, kaderiyenin kafir olan kısmı. Yani cehmileşmiş kısmı. Çünkü böyle bir şey Allah'ın ilim sıfatını inkar etmektir. Onlara bir reddiyedir bu ayet. Katade dedi ki Musa Aleyhisselam Medyen halkı arasında 20 yıl kaldı. Söz konusu takdir ise risalet ve nübüvvettir. Katade Reynola bu gibi sözleri sebebiyle yani kaderiye meşrepli sayılmıştır. Yani kaderi inkar veya kader meselesinde problemli bir takım sözler söylemiştir. Burada da bu yorumu onun kaderle ilgili görüşlerinden dolayı, Böyle bir yorum. Yani burada ala kadrin veya ala kaderin ifadesi sana takdir edilen risalet ve nübüvettir Diyor ki bu yine Allah'ın ilim sıfatını inkar etmekle alakası yok. Yani bu şeyler zamanımızdaki cehmileşmiş kaderlerin dediği gibi değil bu katadenin sözü. Yani ki daha e, hafif, daha cüzi problemlerle alakalı. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste 41. ayetle, Taha suresi 41. ayette devam edeceğiz. Bugün bu ayetin tefsiri, 40. ayetin tefsirinde böyle uzunca bir kıssa geldiği için böyle geçti. Subhanekallahun bihamdik ve eşhedü enle ilahe illa ve estağfurüke ve etfü